dedik ya ömür takvimin yaprakları gibi hızlı bir şekilde dökülüp hızlı bir şekilde eriyip gidiyor. Birkaç gün sonra bizler Muharrem ayına gireceğiz. Allah bizlere ömür verirse, Allah nasip ederse. Bu ay içinde bulunmuş olduğumuz ay zilkade zilhicce ayıydı. Ve bu ay ile alakalı da birçok faziletli günler vardı.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 O günleri Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ayın 1'i, ikisi 3'ü, 4'ü, 5'i diye yaşar. Onun için bir farkı yoktur. Diğeri bugün Muharrem, bugün Muharrem'in onu, bugün Muharrem'in 9'u diye yaşar. İkisi için de bu <gülüyor> gün 24 saat. Ama birisi ceplerini doldurmuş, hazineyi, keseyi doldurmuş bir şekilde. Diğeri ise gaflet içinde, hüsran içinde ne yaptığını bilmeden...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 İşleri denk gelmediyse, olmadıysa bir önceki seneyi 13 yapıyorlar veyahut da o ayı uzatıyorlar. Bir ay daha ekliyorlar. Bu şekilde ne oluyor? Zilhicce ayını geciktirmiş oluyorlar. Yani araya bir ay başka bir ay getiriyor. Savaş yapacak. Muharrem ayında savaş yapmak haram. Diyorlar ki bu ay Muharrem olmasın. Allah Teala diyor ki inne, inne e, iddeteş şuhuri indallahi 12 Allah'ın katında ayların sayısı 12. Fi Kitabillah Allah'ın kitabında Allah'ın emrinde bu böyle. Ya bu Makhalaqas Semawati Ard Allah yerleri gökleri yarattığı andan beri bu böyle. Minha Arba Hurum işte bu 12 ayın 4 tanesi var ki bunlar haram aylar. Diğerlerine nazaran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 İbn Abbas radıyallahu anhuma rivayet ediyor bu hadisi Peygamber Aleyhissalatu Vesselam'dan. İmam Bukhari de sahihinde naklediyor bu hadisi bize. Diyor ki: "Ma ra'aytu'n-nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem yetaharra siyami yawmin faddalehu ala ghayrihi illa hadha'l-yevm, yevm Ashura wa hadhal yani şehr Ramazan. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Ramazan ayı orucu ve Ashure orucunu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 Muharrem'in faziletini ne yaptı? Son dönemde idrak etti. Bu ikisi arasında bir çelişki yok aslında. Bizler Peygamber aleyhissalatü vesselamın kavliyle biliyoruz ki Muharrem orucu Allah-u Teala'nın katında Ramazan'dan sonraki en faziletli oruçtur. Nebi aleyhissalatü vesselam bu orucu tutmayı emrediyor. Diyor ki i̇bn Abbas emara Resulullahi sallallahu aleyhi ve sellem bisavmi yevmi aşura el aşir minel muharram. <gülüyor> Muharrem'in 10. günü olan Ashura orucunu Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ne yapardı bizlere? Oruç tutmakla emrederdi. Yani bu günü oruç tutma, tutma konusunda aleyhissalatü vesselam bize emrederdi. Onun için az sonra ilim elinden nakiller yapacağız. Ramazan orucu farz kılınmadan önce farz olan oruç hangisiydi? Muharrem'in Muharrem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 Verince قالوا يا رسول الله إنه يَوْمٌ الْيهُودُ <وَالنَّصَارًا> dediler ki sahabe'ler. Ey Allah'ın Resulü bugün Aşura günü Yahudilerin ve Hristiyanların katında onların tazim ettiği bir gün. Ya onlar da bugünü biliyorlar. Onlar katında da bugün değerli bir gün. فقال رسول sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de diyor ki <gülüyor> <gülüyor> diyor eğer gelecek sene inşaAllah dokuzu da tutacağız o halde yani Yahudi ve Hristiyanlara muhalifet edeceğiz. Dokuzu da tutacağız. "Bilmiyor musunuz? diyor ki. "Bilmiyor musunuz? diyor ki. "Bilmiyor musunuz? diyor ki. "Bilmiyor musunuz? diyor ki. "Bilmiyor musunuz? diyor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 gönderilen, aynı daveti yapan, tevhide çağıran insanlar. Ben diyor ki Musa'ya daha evlayım. Musa'ya daha yakınım. Ve Aleyhisselatü Vesselam bugün oruç tutuyor Medine'de geldiğinde. Ve emara suya mihi ve insanlara da, ashabına da bugün oruç tutmayı ne yapıyor? Emrediyor.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 Ashura günü oruç tutma emri biraz daha pekiştirdi. Aleyhisselatü bir biraz daha pekiştirdi emrederek. Sonra diyor herkese duyurularak ilan edilerek biraz daha pekiştirildi. Sun ve ziyade tutu bir emri men eklebilimsel. Sonra o gün haberi olmayıp Ashura günü haberi olmayıp yemek yiyip sonradan Ashura gününün olduğu onlara ulaşan kimselere geri kalan günün saatlerinde yemek yememesi emredilerek, yani oruç tutması emredilerek ne yapıldı? Bu orucun vücubiyeti biraz daha pekişti. Yani kademe kademe. ثُمَّ زِيَادَتُهُ بِأَمْرِ الْأُمِّهَاتِ أَنْ لَا يَرْضَعَنَ ف۪يهِ Sonra annelerin çocuklarını o günde emzirmemesi emredilerek o günün diyor farziyeti bir defa, bir, biraz daha ne yaptı? <gülüyor> Pekişti. Işte. Az sonra rivayetleri okuyacağız. Sahabeden bir hanımefendi diyor ki o gün diyor çocuklarımıza ne yapardık? Bir şey vermezdik. Camiye götürdük. aşura günü. Ve onları diyor ne, neyle oyalardık? Oyuncaklarla. Çocuk ağlıyor. Acıkmış. Onlara bile oruç tutturuyorlar.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 bu ve Müslim'de. Ayşe radıyallahu anh'a diyor ki Enne Kureyşen kânet tasûmu aşura fil cahiliye. Kureyş kabilesi cahiliyede ne yapardı? Aşura orucunu tutardı. "Thumma emara Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bi'siyamihi. Sonra aleyhisselatü vesselam bu günün de tutulmasını ne yaptı? Oruç emretti.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 Oruç hususunda dikkat edeceğiz. Oruç tutmaya çalışacağız. Namazlarımıza dikkat edeceğiz. İbadetlere dikkat edeceğiz. Çünkü Allah-u Teala'nın katında hayırlı ve faziletli bir gün. Diyor ki selam ibn-i akwa radiyallahu anh Enne sallallahu aleyhi ve sellem emara raculen min eslem Aleyhisselatu vesselam Eslem kabilesinden bir adama emrederek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 ihtiyaten kaza gerekir. Rubai' bint Muavviz radıyallahu anha قالت diyor ki sahabeden Ar Rubai' arsala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem gadata Ashura ila qura al-ansar allati havl al-Medine. Medine'nin çevresinde olan, Medine'nin etrafında olan köylere Aleyhisselam Ensar'ın köylerine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 fel yutim baqiyata artık o saatten itibaren ne yapmasın bir şey yemesin oruca başlasın diyor ki sahabe lan yani bu, bu kadın fekunna ba'da zalik muhu bugünden sonra diyor bizler bu ayı bu günün ne yaptık oruç tuttuk ve Arapça bilen arkadaşlar dikkat etsin diyor ki nasıl ve nu savvi muhu demek mu tutturduk sıyanlara çocuklara da oruç tutturduk diyor bugün de bu tefil baba aley tefil bu sı birne sıgar kana diyor ki çocuklarımız diyor camiye giderdi. bizler de diyor camiye giderdi. Fenah <gülüyor> bu ilel mescid fencalulehumu'l lu'be min'l uhn. Camiye giderdik çocuklarımızla götürürdük. Onlara diyor yünden Yünden oyuncaklar yapardık yünden. Fe <gülüyor> iza ağıtına ha iahu hatta yekun el iftar iftar oluncaya dek akşam vakti güneş batıncaye dek onları diyono ne yapardık ağladıkları zaman bu oyuncaklarla evet. oyalardık. demek ki o dönemin sıbyanları çocukları bile bu dönemin ricallerinden adamlarından daha adam değil mi bugün koca koca insanlar sokaklarda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 Geçmiş senenin günahlarını evet. affetmesini umuyorum diyor. Aşure gününün orucuyla aleyhissalatü vesselam. Hadis sahih-i müslimde Sıyamu yevmi aşura inneni an alallahi en sene alleti kablahu. Geçmiş senenin orucunu keffaret kılacağına ümit varım diyor aleyhissalatü vesselam. Allah-u Teala'nın <gülüyor> tam bunu bekliyorum diyor bu oruçla.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 ve yaşamış olduğu toplumda ashabıyla birlikte bizlere güzel örnek olan peygamber göndermiş. E bizler de gerçek manada müminler isek, Allahu Teala'ya iman eden insanlar isek ne yapmalıyız? Bu öğretilen şeyleri değerlendirerek amele dökmeliyiz. Evet, bu konuyla alakalı oruçla alakalı onu namaz dersinin sonunu alalım. Oruçla alakalı bir şey soran varsa sorusunu alalım. Evet Tolga. 10-11 olur mu? 10-11 olur. Eğer 9'u tutamadıysa bir kimse 10 ile 11'i tutabilir. Onu yalnız tutmaktansa 11'i ile beraber tutmak daha güzeldir. Evet. Bugün ayın kaçıcı değil mi? Bugün ayın 27'si olması lazım. Zilice'nin Zilice 27'si olması lazım. 9-11 evet. Onunla, Onunla alakalı bir rivayet var, 9-10-11 ile alakalı. Ancak sahih müsne, şeyde, müsnet Ahmet İbn-i Ambel'in müsnetinde ancak rivayetin zayıf olduğunu söyleyelim ehli. Ama yani rivayet olarak zayıf olsa da ilim diyor ki, yani tutulabilir taharrü etmek adına çünkü üç günü tutan bir kimse, İbn-i Kayyım diyor zikrediyor Rahim Allah a bunu. Aşure'yi ne yapmış olur? Kesin yakalamış olur. Yani 9'unu, 10'unu, 11'ini on tutan bir kimse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 Çünkü bugünlerde sevapların katlandığı gibi dünyaların da katlandığını biliyoruz. O yüzden teyakkuz olmak lazım. Evet. Namaz ile ilgili hükümler bahsimize konumuza geçebiliriz. Bununla alakalı da birkaç konuya değinip bugünkü dersimizi sonlandıralım.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 E, diyenlerin bir yanılgısıdır bu. Bu aynı şekilde İmam Bukhari'nin görüşüdür. Fıkha'dan da İbnü'nüceym diyor ki "Men cemaa bi ehlihi la cemaa illa iza kana li udrin. Diyor ki, Ceyn, kim diyor cemaate gitmeden evinde ailesiyle, eşiyle, dostuyla misafirleriyle cemaate durur namazı cemaatle kılarsa bir özür yoksa eğer mazeret de yoksa diyor ki, la yenalu savabel cema cemaat. Cemaat sevabı ne yapmaz? Alamaz diyor. Nebi Aleyhissalatu vesselam diyor ki bir hadisinde Salatur racul fil cemaa tadhufu ala salati fi beyti ve fi suqi 25 daf'a.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 Fa ahşen al güzelce alır. Mesci, sonra evinden camiye çıkar. La yuxrjuhu illa salah. Onu evinden, dükkanından bulunduğu yerden namaza çıkaran şey tek şey nedir? Namazdır. Diyor ki Aleyhisselam, Lem yaktu kotvaten bir adım atmasın ki illa rufeat lahu bir derece. O atmış olduğu her adımla onun Allah katında bir derecesi ne yapmış olmasın, olunmasın?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 Sünnetine bakar. İyice bakar ve idrak eder, onu anlarsa tebeyne lehu enne fi'leha fil mesacid fardun alel a'yan cemaatle camide, mescitlerde, camilerde namazın kılınmasının farzı ı olduğu ona apaçık bir şekilde gözükür. Sünnetten bunu anlar diyor. İlla li'aridin yecûzu ma'hu terkul cum'ati vel cema'a. Şayet bir mazereti varsa bu mazeretinden dolayı cuma ve cemaati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 لقد هممت ان امر فتيتي etrafımdaki çevremdeki genç delikanlı sahabelere emretmeyi istedim arzuladım neyi emredecek aleysselam an yecmu hazm el hatb odun toplamalarını emret, emretmeyi istedim thumma amuru bis salah thumma amuru salah sonra diyor Namaz kılınmasını emredip, fetuqam namaza kâmet getirilmesini emredip, sonra ahrika ale la Sonra da bu toplanılan odunlarla namaza gelmeyenleri üzerine bu ateşi tutuşturmayı, bu ateşi yakmayı istedim diyor İsa Tevâsütü Demek ki namaza gelmemek öyle bir kusur, öyle bir ayıp ki cezası bu.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 böyle kendisine ezan okunduğu zaman camiye gitmeme konusunda delil aramak isteyenlere bir delil yok. İmam Müslim Rahimahullah, Abdullah İbni Mesut Radiyallahu Anhudan şu çok değerli sözlerini bize rivayet ediyor. Yani Sahabenin ağzından dökülen inciler bunlar. Diyor ki, Abdullah bin Mesud radıyallahu anh, من سرره أن يلق الله Diyor ki, kim yarın Allah-u Teala'nın huzuruna Müslüman olarak çıkmak istiyorsa, bundan mutluluk duyarak duyacaksa, فَلْيُسَلِّ هَذِي الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ هَيْثُ يُنَادَ بِهِنَّ Bu beş vakit namaza Nerede ezan okunuluyorsa orada bu beş vakit namazı ne yapsın diyor. Kılsın. Fe şer'a allâhe şera'li sunan sunenel huda ve inne hâzî salavâti el hamse fil mesâcidilleti yunâdâ bihinne min sunenil huda diyor ki İbn-i radıyallahu anh Allah-u Teala peygamberine hidayete götürecek yolları ne yapmıştır? Beyan etmiştir, açıklamıştır. Doğruya götürecek, cennete götürecek yolları açıklamıştır. İşte diyor bu beş vakit namazı, ezan duyulduğu yerde camilerde kılmak da nelerdendir? Hidayet yollarındandır. Allah Teala'nın Peygamberine gösterdiği hidayet yollarındandır. Wa inna kum la usallaytun fi biyutikum kama salla haza almutaklifu fi biyeti la teraktum sünneti Bakın ne diyor Abdullah bin Utsut. Rabbialaam. Şayet sizler namaza gelmeyen cemaate gelmeyen, bir adamın yaptığı gibi bu namazı diyor, evinizde kılmış olsaydınız, peygamberinizin sünnetini terk, terk etmiş olurdunuz. Bu sünnetten gafil olmuş, bu sünnetten yüz çevirmiş olurdunuz. <gülüyor> Peki ne olur o zaman? Yani sünneti terk etmek ne demek? Hayır Zerom, sen de hemen adamın insanın... <gülüyor> <gülüyor> diyor ki...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 Gayretini açıklayan şu ifadeleri söylüyor diyor ki, Wallad Raayi Tuna o gün diyor bizi görseydin o gün bize bakıp bizi gö bizi görseydin ashabı kastediyor. Wa Ma Yatakalu Anha Munaf Illa Munafikun malumun Nifaq. Bu namaza gelmeyenin yani cemaatle namaza gelmeyenin ancak münafıklığı apaçık insanlar olduğunu görürdün. Yani cemaatle namaza gelmeyeni neyle ile ediyorlarmış o zaman? Apaçık münafık. Korkuyorlar bundan. Diyor ki bak. Ve onunla birlikte, onunla birlikte, onunla birlikte, onunla birlikte, onunla birlikte, onunla birlikte, onunla birlikte, onunla birlikte, onunla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 Sahihin'de ne yapmakta? Rivayet etmekte. Bundan daha açık ve net olan bir delil. İmam-ı yine Sahihin'de rivayet ettiği bir hadis. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a kör bir adam geliyor. Kasım aradasa da omuz mücadelesi yap. Sağına olma. Uyanları şöyle uyandırmak için omuz mücadelesi caiz. Evet. Diyor ki Aleyhissalatu vesselam'a bir ama adam geldi, bir kör adam geldi. Dedi ki ya Resulullah, ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. Ya Allah Resulü beni camiye götüren bir yardımcım, bir hizmetçim, bir arkadaşım yok. Fes'ale Rasulallah sallallahu aleyhi ve sellem'den yürüksü lehu. Felma valla daa. Nebi Aleyhissalatu vesselam'dan ruhsat istemeye gelmiş. Yani sahabenin nezdinde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 ve vesselam'dan izin istemeye geliyor. Yani bizim yerde gelmeyeyim cemaate. Aleyhissalatu vesselam ona diyor ki tamam. Sonra arkasını dönüp giderken çağırıyor tekrardan gel. Diyor ki "Hal tesma'u Ezanı duyuyor musun? Kör adama hani onu kendisini camiye götürecek.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 Anlıyoruz ki arkadaşlar cemaatle namaz farz farzain Şeyhül Sami İbn Teymiyye diyor ki: "Men i'taqada ennes salate fi baytihi afdal min salati el fi mescidi'l muslimin. Kim diyor? Evinde kıldığı namaz Müslümanların camide cemaatle kıldığı namazdan daha hayırlı olduğuna inanıyorsa fâ inne dâllun Bu adam diyor ki nedir? <gülüyor> Dalalet sahibi ve mübtedi bir adamdır. İttifak-ı Müslümanların ittifakıyla diyor ki, "Fenne salâtü'l cemâa emme fardun al a'yân ve emme ale'l kifâye." Yani biliyorsunuz ihtilaf etmiş. Cemaatiye farz-ı ya farz-ı farz kifayedir. Bazıları da Sünnet-i müekkede demiş. Ama sünnet-i müekkedeyi açıklarken diyorlar ki sünnet-i ama tariki günaha girer. Diyen mezhepler de var. Ve lâzimu minnel kitâbi ve sünne enne vâcibetun alel a'yân. <gülüyor> Kur'an ve sünnetten gözüken Kur'an ve sünnetten anlaşılan da odur ki bu cemaatle kılınan namaz farz aynıdır. ayındır. Camide kılınması farzu aynıdır ayındır diyor Şeyh Hulusan i̇bn Teymiye rahimahullah.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 Olabiliriz, evet. Cami'nin mesafesi kaç metreden itibaren şartlıktan düşer diyor. Yani ne zaman, yani cami ne kadar uzakta olursa oranın cemaatine gitmemizin farz olması hükmü düşer. Anladın mı İsmail abi? Kaç metre olursa diyor. Bu metreyle ölçüm, hesabı yok. Yani cami... e sesi sesi.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 Yanımdaki binada okursa duymam. Derse ilim ehli diyor ki yani çıplak sesle normal düz bir sahada, düz bir alanda. Gideceksin ki müezzin ezan okuduğu zaman bu ses sana ne yapıyor? Gelir. Ulaşır. O zaman o camiye gideceksin. Evet. Cemaatle namaz kılarken ayakların sağ ve solda duran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 sadra şifa cevap bulabilir. Evet. gününün ne zamandır diyor. Perşembe gününün akşam namazı Evet. Tabi bu soruyu soran kişinin kastına ne? Önemli olan o. Ne için soruyor? Yani eğer Cuma gusluğu ne zaman başlamaktadır yahut Kehf suresini ne zaman okumaya başlarız? Günü. diye mi soruyor? Günü perşembe gecesinden itibaren başlar. Yani perşembe akşam namazından sonra başlar. Ama bu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 Yani ezan olmazsa cemaatle namaz farz mıdır? Şeyh Hüseyin'in böyle bir şey dedim. bakıp araştırmak gerekiyor. Evet. Subhanakallahumma bihamdik. Eşhedön la ilahe illa ve